Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymur Tuncel 95.0 Açık Radyo 31 Ağustos 2023 e, Ağustos ayının önemli Hukuk olaylarını yine Ümit Altaş arkadaşımızdan dinleyeceğiz ve konuşacağız. Merhaba Ümit'ciğim. Merhabalar. E, Açıklarca dinleyicilerine de merhaba. Zannedersem bir ay e, atlayarak geldik. Temmuz'u atlamıştık. Ağustos ayı yine yoğun bir hukuk gündemiyle karşı karşıyız diyelim. adli tatile rağmen. Evet adli tatil bitiyor. Adil ee, tatil bittiği için mi biz e, bu programı e, bugün yapıyoruz acaba? <gülüyor> yani biraz da öyle diyelim ama yani biz de bir kısa bir tatil yapmaya çalıştık ama Türkiye'de e, hep konuştuğumuz ve ay programları yani geçen ay başlığı verdiğimiz bu programlarda e, siyasi ve bütün alanlar hukuk gündemi üzerinden konuşulduğu ve halledilmeye çözüm bulunmaya çalışıldığı için hep bir yoğun hukuk gündemiyle karşı karşıyayız ama izniniz olursa e, biz adli tatil programında yani hukuk güvenliği e, programı adli tatilde yine tabii ki devam etti. Neler konuştuğuyla e, başlayalım ve bir anlamda da tabii ki adli tatile rağmen de hukuk güvenliği ekibi e, özellikle sizler tabii ki e, bu çalışmaya devam etti. İzniniz olursa ben hemen hızlıca başlıyorum. Benim benim olmadığım bir programı siz yaptınız, bunun farkındayım. <gülüyor> e, siz de o programa telefonda bağlanıp e, bir e, uzaktan erişimde bir baskın yaptığınızı da ben e, evet, hatırlatmak evet. isterim. De, merak eden dinleyicilerimiz için de tekrar söyleyeyim, hukuk güvenliği e, programının... E, ee, geçmiş e, yayınları yani arşiv kayıtlarına Açık Radyo e, sitesi üzerinden erişebilirler. E, onu da buradan hatırlatmış olayım. Biz aslında Ağustos ayına e, 3 Ağustos tarihli programla e, başladık. E, ve ilk e, hukuk güvenliği programının e, misafiri e, toplum derneğinden avukat Ruken Altun'dı. E, ee, bu programda e, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve infaz kanuna getirilen ek maddeyi e, konuştunuz. E, bunu tekrar dinlemek isteyenler e, Açık Radyo web sitesi üzerinden bu programın kaydına erişebilirler. E, 10 Ağustos tarihli programda ise yine e, ceza infaz kanunu eklenen geçici 10. maddenin hem kanunlaşma sürecinin hem de içeriğini e, bu sefer akademisyen Günal e, Kurşun ile e, konuş, konuşuldu. E, 17 Ağustos tarihli programda ise e, bu sefer e, konuk yoktu diye hatırlıyorum. E, öyle değil mi Bahri abi? Siz e, demokratik bir toplumun 3 parametresini e, konuştuğunuz bu programda özellikle Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve Anayasa Mahkemesinin Kararlarını ve e, yine e, yargıtay, 3. ceza dairesinin kararlarını konuştunuz. E, temel başlıkta kuvvetler ayrılığı ilkesiydi e, bu programa. Evet, çünkü Anayasa Mahkemesi'ndeki e, cumhurbaşkanlığı kararları ile ilgili kararlarından çok önemli biriyle ilgili açılan davada Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla bu davayı reddetmişti ama. Muhalif e, oylar özellikle başkan ve başkan vekillerinden gelen muhalif oylarda temel e, itiraz e, Cumhurbaşkanı'nın e, davaya konu kararının e, Kuvvetler Aylığı ilkesine aykırılığına işaret ediyordu. Onun için sanki program bunu konuşmuşuz gibi algılanmış algılanıyor olabilir ama aslında Doğrusu da o belki, Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla ilgili Anayasa Mahkemesince verilen kararları ve bunlardan en önemlisini reddedilmesine rağmen dava e, konuşmuştuk. Ee, evet, ya belki o programda bir altı sizce kusursa Hanım Aynur Tücel'le... Yani, e, konuştuğunuz bu programda e, Anayasa Mahkemesi'nin de aslında tezaklıklar kararlarını da sizlerden dinleme fırsatı bulduk. Çünkü bazen, iyi ki Anayasa Mahkemesi var, e, bazen de ya bir dakika Anayasa Mahkemesi, ne yapıyor, nasıl böyle kararlar veriyor dediğimiz e, bir pratikle karşı karşıyayız. Tekrar merak edenler bu programı, yani 17 Ağustos'un programı yine açık arca web sitesinden dinleyebilirler. 24 Ağustos'u, yani geçen hafta ee, bir ufak tembellik söz konusu. Ee, orada ise 10 Ağustos tarihli program tekrar e, yayınlandı. Ee, buradan da onun altını çizmiş olayım. Ee, ondan sonra da buna ilişkin söyleyeceğiniz bir şey yoksa da Ağustos ayının gündemine geçeyim. Evet. evet. Demek ki e, zannedersem yok hemen. <gülüyor> geçiyoruz Anayasa Mahkemesi'yle tekrar başvuruz. Anayasa Mahkemesi demişken e, Ağustos ayında e, Anayasa Mahkemesi'nin hatırlayacaksınız Hatsız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nu bunun yetkisini iptal eden bir kararıyla karşılaştık. Hatsız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nu koronavirüs salgını sürecinde oluştuğunu zannedersem açık radyo dinleyeceğin büyük bir çoğunu hatırlayacak. Bu kurula fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yani üreticilerin, tedarikçilerin e, parakende işletmecilerin uygulamalarına yönelik düzenleme yapma yetkisi verilmişti. E, i̇şte Anayasa Mahkemesi bu yetkiye anayasaya aykırı duydu. E, Cumhuriyet Halk Partisi dava açmıştı. E, bu gerekçesinde, kararın gerekçesinde birincisi e, teşebbüs özgürlüğüne sınırlama getirilmesinin e, anayasaya aykırı olduğunun altı çizildi. Ama diğer bir konu da e, çok fazla son dönemlerde karşılaştığımız yani cumhurbaşkan kararlarıyla hatta bırakın artık Cumhurbaşkanlığı kararlarını genelgeyle temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasının artık bir pratiğe dönüştüğü bir süreç yaşıyoruz. Özellikle koronavirüs sürecinden de bugüne kadar artan bir şekilde e, bu uygulamayla e, karşılaşıyoruz. İşte, Anayasa Mahkemesi temel hak ve özgürlüklerle ilgili sınırlama getirilecek ya da ona müdahale olabilecek e, düzenlemelerin kanunla yapılması e, ve ölçülülük ilkesine riayet edilmesi ilkesini bir kez daha hatırlattı. Ve kanuni çerçeve belirtilmeden, temel ilke ve esaslar düzenlenmeden, temel hak ve özgürlüklerin müdahale edilmesi bu alanlarda düzenleme yapılmasını yani... Buna ilişkin yetkilerin kanun olmadan kurula bırakılmasını, temel hak ve özgürlüklerin kanunla sınırlanma ilçesinin e, zorunluluğuyla bağdaşmadığını, e, bu anlamda da anayasaya aykırı olduğunu belirterek e, bu haksız fiyat değerlendirme kurulunu yetkisini iptal ediyor. E, bu önemli bir müdahale ama bu ağustosu... İlk haftalarında karşılaştığımız bu anayasa mahkemesinin e, kararına rağmen tam da dün ya da iki gün önce zannedersem e, yine bu bağlamda e, bir e, genelgeyle getirilmeye çalışılan bir yasakla karşılaştık. E, bu da İstanbul Valiliği alkol yasağı olarak e, medyaya yansıyan e, genelgesi. E, burada genelde olay çıkartanlar genelde alkollü olan kişiler gerekçesiyle partilerde alkol kullanımının e, valilik genelgesiyle yasaklandığı haberiyle karşılaştık ki valilik daha sonra bir açıklama yaptı. Ee, yine bu şekilde de e, olay çıkartanların genellikle alkollü olduğu ifadesi vurgulanırken aynı zamanda var olan çekikler üzerine de e, yeni bir yasak olmadığını e, yalnızca çevreye rahatsızlık veriliyorsa cezai işlem uygulanacağını açıklayan bir basın açıklaması yaptı tepkilerin üzerine. E, i̇lginç bir şey Bahri abi. E, Açıklamasında ayrıca kadınların huzurunun da bozulduğu gibi bir e, ayrıntı vardı. Bu da ilginç e, geldi tabii ki. Fakat halbuki açık radyo dinleyicilerinin de bildiği üzere... E, ve çoğu yani defalarca karşılaşılan ve bir yani yabancı olmanız bir kabahatler kanunu var. Kabahatler Kanunu 35. maddesinde sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak davranışlarda bulunma kriteri zaten var. Yani bu alanda huzuru bozucu, etrafı rahatsız edici olan alanların herhangi bir şekilde... Buna ilişkin müdahale edilmesi noktasında bir düzenleme olmadığı bir durum söz konusu Fakat genelgeyle yeniden e, gündeme getirildi ve sanki bir anlamda da e, bilmiyorum Bahar abi sen ne düşünürsün ama bir toplumun abzı yeniden yoklandı. Tepki üzerine bir sonraki adıma kadar tekrar geri adım atıldı. Ama e, bu anlamda da biz tekrar zaten var olan bir düzenlemeyi toprumu yani birlikteliğini gelecek şekilde ilan edildiği daha sonra içerikle bağdaşmayan açıklamalarla karşı karşıya kaldık. Ne dersin Bahar abi bilebilirim. Şimdi bu 17 Ağustos'ta İstanbul Valisi Sayın Davut Gül'ün yayımladığı alkol satışı ve alkollü içeceklerin tüketimi başlıklı genelgesinde de sizin de söylediğiniz gibi kolluk güçlerine alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmeler dışında halka açık deniz ve sahil kenarlarında plaj, park, piknik ve mesai alan, mesire alanlarında alkollü içki satışı ve tüketilmesinin önlenmesi talimatı kolluğa verilmişti ve bu bayağı ciddi bir ne oluyoruz ee, diye bir e, kamuoyunda e, hareketlilik ve ses getirdi. Fakat e, bunun aslında sonradan da işte bir yeni açıklama yapılmak zorunda kaldı. E, oysa bu konunun Aslı'nın e, neden kaynaklandığına ilişkin. Çünkü böyle bir yasaklamanın ancak kanunla olabileceği... Hukukçular tarafından bizlerin tarafından tartışıldı konuşuldu böyle yasakların ancak kanun olabileceği. Bunun üzerine parlak gazetecilerimizden Işıl Cimen hemen durumu araştırdı ve aslında bu yasağın temelinin 11 Haziran 2013 günü resmi gazetede yayınlanan alkol satışına ilişkin düzenleme sanıyorum 4252 50 sayılı kanunla yapılan düzenlemelerden e, kaynaklanan bir açıklama olduğu söylendi ama o düzenleme de e, 17 Ağustos 2003'te İstanbul Valiliği'nin yaptığı e, genelge biçiminde bir yasaklama getirmiyordu. Dolayısıyla bu e, ancak yasayla yapılabilecek böyle bir yasaklamanın e, anlaşıldığı gibi olmadığını sadece e, işte e, alkol kullanım ve satışında e, daha çok park, piknik ve mesire yerlerinde e, halkın huzurunu bozacak şekilde hareket edilmesi halinde böyle bir kolluğun buna müdahale edeceği e, açıklaması geldi e, basın söylecisi e, Emin Gökçe Gözoğlu'ndan e, ve tabii e, aslında e, kabahatler kanuna göre böyle bir e, açıklamayla e, soruna baktığımızda e, o zaman 17 Ağustos 2023'teki İstanbul Valiliği'nin yayınladığı genelgenin bir anlamı e, kalmıyor. E, tabii bu değişik yorumlar yapıldı. Yani bir hukukçu olarak biz işin teknik yanına bakıyoruz da e, yani denildi ki işte bir gene yoklama yapılıyor. İşte kamuoyunda buna tepki gelmezse işte bu yasak giderek artırılacak diye. E, ama e, artık bu kadar da olmaz diye ben de düşünüyorum. Ve arkasından hemen e, valilik tarafından yapılan bu genelgeye ilişkin açıklamada durumun öyle olmadığını gösteriyor. E, belki de işte o, Iş o e, gazeteci Işıl Cimmen e, kızımızın 11 Haziran 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan alkol satışına ilişkin e, yasal düzenlemeden kaynaklanan e, bir e, e, e, e, e, yani çerçeveyi biraz farklı bir şekilde genelge haline, bir talimat haline, e, kolluğa verilen bir talimat haline getirildiğini görüyoruz. Evet, yani belki burada e, şunun altını tekrar vurgulamakta fayda var. Tabii ki bazen e, var olan özgürlüklerle ilgili tartışmalar, politik olan tartışmalar hukukun teknik alanına sınırlandırılmaya çalışılıyor. Yani evet, anayasamak defalarca vurguladı özgürlüklere ilişkin, e, Yapılacak her türlü müdahalenin kanunla düzenleme zorunluluğu var. Ama şu, şu anlama gelmiyor. Kanunla düzenlendiğinde de bunun kabul edileceği anlamına gelmiyor. Yapılacak müdahalelerin gerekli, zorunlu ve demokratik bir toplumda e, yapılması gereken, zorunlu ve son müdahale olması gerektiği noktasında altını çizmekte fayda var e, diyelim. Bunu da hatırlatalım. E, ondan sonra Anayasa Mahkemesi'nin bu mesaj... Hatta, hatta. Yani bırakın valiliği Cumhurbaşkanlığının e, çıkaracağı kararlarda bile bu temel hak ve özgürlüklere ilişkin e, düzenlemelerin, kararların e, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle e, sınırlanamayacağı açıkça yazılı kanunla ancak yapılacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin e, konusu olamayacağı açıkça e, anayasanın 105. maddesindeki cumhurbaşkanlığının e, yetkileri düzenlemesinde e, söz ediliyor. Hatta deniliyor ki bir kanunda açıkça bir düzenleme yapılmış ise e, bu düzenlemenin aksine bir kararname, kanundaki düzenlemenin aksine bir Kararname Cumhurbaşkanlığı tarafından bile çıkarılamayacaktır diyor. O bakımdan İstanbul Valiliği'nin 17 Ağustos 2003 2023'de yayınladığı bu e, genelge ya da talimatın e, biraz e, yanlış bir e, uygulama olduğunu söylemekte e, veis yok yani. Ama benim en çok hoşuma giden ve merakla izlediğim şey de belki idare artık yeni bir istatistik alanı oluşturmuş kendine. Özellikle valiliğin basın açıklamasındaki olay çıkartanlar genellikle alkollü ifadesinde altını çizelim. Demek ki olay çıkartma noktasında istatistikler tutulurken biz önceki şeylerde hani bölgeye göre, yere göre, yaşa göre ya da suç tipine göre bu tür istatistikler tutulduğunu biliyorduk ama e, alkolü olup olmadığı ilişkinde bir istatistik tutulduğunu yeni öğrenmiş oldum. E, bunu da en azından... E... E, yani ben burada şunu söylemek isterim. E, yani suç işleyenlerin e, tipi yani e, suçların oluşmasıyla ilgili bilimsel çalışmalarda bellidir. Ama e, o tipler e, içki içtiklerinde onların e, işledikleri suçlar ve kanuna hmm. aykırı davranışlar belki biraz daha fazla artıyor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ama bizatihi alkol değil yani bunun sebebi. <gülüyor> tamam e, bunu başka bir programda ayrıntılı olarak konuşmak isteriz. Yine Anayasa Mahkemesi'nin Bizim bu ayki programlarımızda başta uyguladığım çokça konuştuğumuz önemli bir karar vardı. O da hükmün açıklanmasının geriye bırakılması, uygulamasının iptal edilmesi. Ee, karar bir yıl sonra yürürlüğe gelecek. Yani Ağustos ayında verilen bu karar Ağustos ayından yürürlüğe gelecek ve artık bu e, usul uygulanmayacak. Çok ayrıntılı konuşulduğu için e, arşivlerden erişilebilir ve sadece... Şeyi söyleyeyim davaya açan Tadonik İmci Ceza Mahkemesi ve e, özellikle gerekçe de hükmün e, açıklanmasının geriye bırakılmasında ilk derece mahkemesi kararını istinafa götüremiyor ve denetleyemiyor. Bu durumda hakikadine yol açıyor şeklinde Anayasa Mahkemesi'nin daha önce kararlarında çokça belirttiği tespitti e, bu sefer e, açılan... İptal davasıyla beraber bu denetim yolu hakkından otomatikman feragat etmenin anayasa olarak geçerli olmadığında altı çiziliyor. Ama özellikle e, kararda geçen e, bu kötü muamele iddialarında bu e, müessesenin çokça uygulanması ve sanın ceza almaması sonucunu doğurmasına ilişkin olan teslimler de ee, en azından önemli tespitler. Bu ee, çok ayrıntılı konuşulduğu için daha fazla bu konuya değinmeden e, diğer başta geçmek istiyorum ama tekrar dediğim gibi hukuk güvenliğinin ağustos ayında yapmış olduğu programlarda hem sizin Aynur Hanım'ın konukları ile beraber ayrıntılı tartıştığı bu konuya e, dinleyicilerimiz e, podcastlerden, kayıt arşivlerinden ulaşabilirler. E, Biraz adliye koridorlarına gelelim Bahra'lı. tabii adli koridorları tekrar e, adli tatil sebebiyle biraz daha böyle şey, e, sakin bir dönem geçirdiğinizi e, söyleyebiliriz. E, tabii artık bir evliliği itibariyle adli tatilin sona ermesiyle yine e, hareketlenecek bir dönemde de karşılaşacağız. Biz de yine yoğun gündemimizin Yoğun günden başlıklarından bir tanesi abiye koridorları olacak. Fakat dikkat çekici bir nokta Ağustos ayında Kobani davasını diyanetin müdahalesi oldu. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı dilekçe vererek e, bu davada sanıkların cezalandırılmasını istedi katılma talebini. E, katılma talebinin gerekçesi olarak da kurumumuzun yönetiminde olan camilerin e, terör eylemi sebebiyle zarar görmesi toplum nezdinde devleti itibarsızlaştırmaya yöneliktir e, ifadesi kullanıldı. E, Tabi biraz dikkat çekici olan diğer bir nokta ise şeydi e, müdahil dilekçesinde karşı tarafın karşısında da Selahattin Demirtaş ve diğerleri e, ifadesi yazılmıştı. E, tabii ki Farklı yorumlar olabilir. Onu artık açıkladık dinleyicilerine bırakıyorum. E, tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da her geçen gün e, özellikle e, hem bu tür davalara müdahil olarak e, adliye koridorlarına dahil olduğu hem de aynı zamanda temel hak ve özgürlüklere ilişkin ya da günlük hayatımızla ilgili çeşitli alanların e, müdahalesini ve düzenlenmesine ilişkin de görünür bir şekilde tavsiye niteliği altında aslında zorlayıcı müdahalelerde de bulunduğunu altını çizmek gerekir. Daha önceki programlarımızda da özellikle mahkeme kararlarında, dinsel referansların güne kadar daha çok kullanılmaya başlandığını da belirtmiştik. Ee, tabii ki e, hala e, sonraki programlarımızda zannedersem daha yoğun tartışacağımız Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da mesai sahiplerinin cuma namazına göre ayarlanması tavsiyesinin de olduğunu bu yönde de yine bir tartışmanı yürüttüğünü de belirtelim Bahri abi. Ee, ben, madem bu konu açıldı yani 15 Temmuz bu darbe girişimi ve öncesi dönemlerde hatta 2011-2012'den sonra e, bu ceza davalarında yani kamu davası dediğimiz davalarda elbette suçtan zarar gören Ümit Bahri bilmem ne şirketi şu olabilir. Ee, ama bu kamu davalarında kamu'nun gördüğü zararı dile getiren bu kamu diyanet işleri olabilir. Kamu değil mi diyanet işleri? Cumhurbaşkanlığı olabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olabilir. Milli İstihbarat Teşkilatı olabilir. Emniyet Genel Müdürlüğü olabilir. Şimdi Eskiden kamu davalarında bütün bu kamunun doğan zararlarını ve de onunla ilgili kamunun davadaki sesini Cumhuriyet Savcıları e, dile getirirdi. Ve onun için iddianamenin başında, kamu davalarının başında davacı K.H. yani kamu hukuku yazardı. Şimdi böyle bir moda çıktı Yargıtay üçüncü ceza dairesi şimdi önce on ceza dairesi işte bunlardan bazılarında davaya kamu kurumu olup veya kamu makamları olup katılan veya katılmak isteyenlerle ilgili evet bu davaya katılabilir ayrıca savcının dışında katılabilir. Bazılarında yok katılamaz diye farklı kararlar verdiği oldu. Ama yani bunun yeni çıkan bir e, uygulama yeni çıkan bir moda olduğunu düşünüyorum. Ve o zaman e, şunu şu sonuca buyuruyorum. Cumhuriyet savcılarını bir hep eleştiririz açtıkları davalarda. Eksik açmış delilleri yok. İşte yanlış duyuşuyor. İşte savcılık aslında sanığın da lehine olan şeyleri toplamalıdır delilleri toplamalıdır sanığın lehine olan hususları da anlatmalıdır diye eleştirirdik şimdi demek ki kamu kurumları da savcılık makamını beğenmiyor onun için kendileri <gülüyor> davaya katılmak istiyorlar yani böyle bu yeni moda var Onu, bu diyanet işleri de bu modaya uymuş tabi aslında diyanet işlerinin modayla pek ilgisinin olmaması lazım ama yani böyle bir modaya uymuş o da. O zaman tabii ki şeyi sormak lazım. Savcı kim temsil ediyor? Savcının temsil ettiği kamu kim? E, evet kim yani? <gülüyor> kim, kimi temsil ediyor kamu? Yani Cumhurbaşkanlığı gayet davalarında bile savcılık bir dava açıyor ama Cumhurbaşkanlığı da ayrıca müdahil oluyor. <gülüyor> Davaya taleple bu sefer evet kimse savcılardan memnun değil. <gülüyor> yani savcılık Cumhuriyet'in savcısı ııı <gülüyor> e, Cumhuriyet savcısı, başsavcısı diye geçer. Ee, elbette bunun özel bir anlamı da vardır. Yani kuvvetler ayrılığı sisteminin olduğu, cumhuriyet rejiminin olduğu rejimlerde e, kamunun menfaatlerini e, ve hatta bireyin de menfaatlerini koruma görevi vardır e, Cumhuriyet Savcısının. E şimdi bu demek ki bu görevi yeterli yapmadığı kanaatiyle böyle herkes ayrıca kamu kurumları e, ayrıca müdahil olma e, anlayışını ve görüşünü geliştirdiler. Evet geçelim isterseniz burayı. Evet evet, evet. başka bir konuya geçiyoruz o da yine adliye kuridorlarından bu sefer Danıştay'dayız Danıştay adliye kuridorlarından hatırlayacaksınız. Döviz karşılığı Türk vatandaşının satılmasına ilişkin bir düzenleme vardı. Türkiye Barolar Birliği bu yönetmeliğin iptali için dava açmıştı. yürütme durdurma talebinde bulunmuştu. Danıştaylar yürütme durdurma istemini reddetti. E, hatırlayacaksınız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kazanmak için e, en az e, ne kadar din bir tahminde bulunabiliyor musun? E, ne kadar dolarlık bir yatırım Valla bu dolar hesaplarını ben pek bilemediğim için bilir <gülüyor> diyebilir miyiz? Aslında şöyle bir şey. ilk başta TL vardı. Fakat TL'de anlaşılan yani ne kadar enflasyon olmadığına dair yöneticiler açıklamada yapsın. TL ile baş edilmediği görüldü. Yoksa dolara çevirildi Bahri abi. En az 500 bin dolarlık yatırım yapanlar ya da 250 bin dolarlık ev alanlar vatandaşlara geçebilecek yöneticiler. Yani bu şekilde bir düzenleme vardı işte e, Türkiye Barolar Birliği bu düzenlemenin iptali için davranışlı danıştay yürütme durdurma isteğini reddetti ama tabii ki dolar ve e, dolar üzerinden de kriter olduğunu belirtelim TL ne yazık ki orada geçerli değil. Türk parasının koruması kanunu diye bir kanun vardı hatırlar mısın böyle bir kanun vardı. Duymuştum Aslında bu bu Eskiler. o kanuna da aykırı bir şey biliyor musun? Ben öyle bir şey e duydum e sayede ama çok çok e eski zamanı e bilemedim. E Belki Bahri abi e senin böyle okul kitlesinde okuduğun zamanlarına denk geliyor Yok daha sonraki dönemlerde de Türk parasının korunması kanunu ile ilgili bir sürü e uygulama yani. <gülüyor> Banka, işte merkez bankası, kamu e, kurumlarıyla olan ilişkilerde ve de e, buna aykırı davrananlarla ilgili e, Türk Parası Koruma Kanunu'na aykırı hareket ediyor diye davalar açılırdı. Yani 5-10 bir, bir sene öncesine kadar böyle bir kanunun varlığını biliyorduk. Şimdi e, isterseniz bir ara verelim. Ağırçın e, sadece son bir gündemle Adliye Koronosu'nu bitirdim hemen müzik arasında geçiyorum Bahar abi. Bir de Meral Akşener hakkında yürütülen bir FETÖ e, soruşturması vardı. 7 yıldır devam ediyor. E, bu soruşturma ile ilgili bir takipsizlik kararı verildi. Tabii sosyal medyada bir iddia alarak da kararın Akşener'in Erdoğan ile görüşmesinden sonra hemen gelmesi altı çizildi. Tekrar bir iddia aldığında söyleyelim. E, Ağustos ayı aslında Temmuz ayı programında yapılmayacak çok değerli e, kişileri kaybettiğimiz e, iki ay oldu. Onların kiminin yıl dönümüydü, kiminin de yeni kaybettik. Onlardan bir tanesi Temmuz'da e, Sivas Katliamı'da kaybettiğimiz Metin 6 oldu. Yine Ağustos ayında e, Erkin Kuray'ı kaybettik. Vurmumcu'nun e, e, doğum günüydü Ağustos Hatırlarsın, abi, böyle Sevdiğimiz hayatımızda yeri olan insanları kaybettiğimizde yıldızlar içinde uysun e, ifadeleri kullanılırdı. E, şimdi de senin izninle e, güzel bir müziğin altı esdesi müziğin kahramana ait e, yıldızlı bir gece ayda vardı şarkısını dinleyelim. Şu cümlesi e, sırasında da okuyarak yıldızlı bir gece ayda vardı. Sen gülümseyince yüreğimde bir balık oldu. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı 31 Ağustos 2023 tarihinin e, Ağustos ayının e, hukuk gündemi ile e, Ümit Altaş e, bir derleme yaptı. Onu dinlemeye devam ediyoruz. Evet Ümit'im. Bahri abi bir müjdem var hemen onun için hemen kestim. Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'un açıklamaları var. Yargı reformu strateji belgesi hazırlanıyormuş. Heyecanlandım mı bilmiyorum ama. Ben de artık onlardan heyecanlanmıyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı yargı reformu strateji belgeleri bile hiç bir işe yaramadı. Üstelik de on, yani yeni şeyler reform yapılıyor denildiğinin tersine sanki Cumhurbaşkanı'nı yalanlamak için birileri bir, bir şey yapıyor ve onun tersine işler oluyor. O bakımdan şimdi Adalet Bakanı'nınkini de yalanlayacak veya onun tersine işler yapacak birisi çıkan konu bilmiyorum. Ama yargı reformuyla ilgili strateji belgesi, eylem planı bunlar Bunları duyunca ben hiç gene gene eski ama eski tas diyorum. Ve hadi bakalım nasıl olacak. Ama avukatlık evet. yasası ile ilgili bir takım evet. e, düzenlemelerin yapılacağı konusu e, konuşuldu. E, ama bu çalışmaların içinde bizim İstanbul varosu eski avukatlarından e, halen daha avukat da e, Mehmet Uçum'un da olduğunu biliyorum. Mehmet Uçum Avukatlık barolar konusunda ciddi çalışmaları olmuş bir e, arkadaşımız da ve e, yani avukatlık aleyhine çok olumsuz düzenlemelere e, katkı sağlayacağını yani yine unmak istemiyorum e, bir de o, onunla ilgili e, gelişmeleri beklemeliyiz tabi. Bahri abi seni biraz mesela umutsuz gördüm ama yani ben tekrar e, adalet bakanım... Benim umutsuz olduğum Adal şeyler belli. Adalet bakanım Yılmaz Tunç ki şu kadar şöyle bir açıklama yaptı. Türkiye 100 yılının ilk yargı reformu strateji belgesi. E, ben bunu söyleyince Bahri abi muhakkak heyecanlanır düşünmüştüm ama e, tabii biraz da ben de böyle yani tekrar bir hatırlay hatırlayalım diye daha önceki insan hakları eylem planına baktığında sanki 2 Mart 2021 o zaman da beraber konuşmuştuk. O bir açıklanan eylem planı vardı. Gerçekten evet. ne olmuştu diye bakınca e, o programda şöyle bir şey vardı. 6 ay içinde HAKİ ve savcılara coğrafi teminat getirileceğinin sözünü veriyoruz. Tarih 2021, 2 Mart 2023'teyiz. Evet anlıyorum seni ama ben yine umutluyum Bahra abi. Bu sefer biraz şapkaları değiştik gibi gözüküyor. Ben, ben umutluyum. Tarihin gelişiminin tersine dönmeyeceği konusunda yani umutluyum. Hiç kimse o tarihin çarkını geri çeviremez. O konuda umutluyum da. Bu yargı reformu ve yargı reformu strateji belgesi eylem planları lafı deyince ben onlarda hep böyle... E, geri adımlar atacağımızı bir böyle zaman kaybedeceğimiz düşündüğüm için böyle korkuyorum yani. E, yani tabii halbuki bu son dönem bütün açıklamalarda şu Türkiye Yüzyılı e, ibaresinde altının çizilerek yıldızlı bir şekilde dile getirdiklerini söyleyeyim. Tam e, seni umuda davet ederken biraz zor öyle bir başlık çıktı ki bir anda aynı saflarda buluştuk abi. O da ya, uzunca süre atılacaksınız ee, Anayasa Mahkemesi'de İrfan Fida'nın atanmasını, yükselişini, Anayasa Başkanlığı'na aday olması sürecini yakından izledik, konuştuk, tahminlerde bulunduk. Ee, şimdi e, yeni e, yine bir e, tahramanımız var değil, o da uzunca bir süredir konuştuğumuz, Akın Gürlek. Ee, Akın Gürlü'yi nereden e, hatırlıyoruz? Akın Gürlü'yi Canan Kaftancıoğlu'nun, Selahattin Demirtaş, Çeyhadele avukatlar, Enis Berberoğlu gibi toplumun e, yakından takip ettiği ve politik, siyasi davalar yani idarenin müdahalesinin bulunduğu davalar olarak nitelendirilen davaların hakimi olarak ve bu davalarda usule ve e, özellikle usule ilişkin e, Aykırı hareket diyeyim. Ee, bunu ben demiyorum. Ee, rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü Anayasa Mahkemesi söylüyordu. Şimdi birazdan. Daha... O, o, o davalarda CMK değil de Akın Gürlek e, usulü <gülüyor> cari oldu. Gürlek usulü. A, Agu, Agu oluyor galiba. Değil mi? Akın Gürlek usulü. Agu. Evet. Evet. evet. CMK değil. Tamam, e, evet, A -G -U. A -G -U. evet. AGU. AGU. Evet. evet. Ee, öyle o zaman evet AGU olarak, AGU olarak geçelim. E, hatırlayacaksınız Anayasa Mahkemesi'nin Enis Perberoğlu kararını uygulamamıştı. İşte e, o hakimimiz Akın Gürlek Hakim Savcılar Kurulu'nun, abi geliyor gönderiyorum hazır mısın, doğal üyesi olarak atandı. Aynı zamanda tekrar gönderin devam edeyim mi abi? Gönder gönder. Aynı zamanda insan Hakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı da kendisine bağlandı. Yani eğitim insan haklarının bu şekilde yürütülemeyeceğini e, onlar da anladı. E, kendi bildikleri gibi yürütecekler. Yani, Çünkü anayasa 95-90 e, sona göre e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları buna ilişkin 2003 tarihli e, düzenlemeler anayasa değişiklikleri e, şey e, olumlu olmadı. O bakımdan e, bunları uygulamada fiili uygulamada o zaman e, özellikle işkenceyle ilgili kötü muameleyle ilgili sıfır tolerans e, iddiaları vardı ve umutluyduk hakikaten. E, e, şimdi yani <gülüyor> Kendilerine uygun bir insan hakları stratejisi gelişecek belli ki. O zaman şöyle bağlarsak abi biz de e, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasını tekrar hatırlarsa şöyle yapabiliriz. Abi. Türkiye 100 yılının ilk yargı reformu strateji belgesinin hazırlanmasıyla beraber Türkiye 100 yılının ilk yargı döneminde Sayın Hakim Akın Gürle, KSK'nın doğal üyesi aynı zamanda insan Hakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na Büyük bir müjde olarak sizlere duyuruyoruz. Halbuki bu şeyi biraz hatırlarsak, Anayasa Mahkemesi e, kararını tanımayan Akın Gürlek hakkında ne söylemişti? Demişti ki, hukuk düzenine karşı koyma anlamına gelen keyfi kararlara hiçbir hukuk sisteminde müsaade edilemez. Hukuk devletinde anayasal hükümlere uymamanın ilgililer açısından Cezayi, idari ve hukuksal sorumluluklar doğuracağı açıktır. Peki anayasal hükme uymayan Sayın Hakim Akın Gölek hakkında nasıl bir sorumluluk doğdu Bahri abi? Bilmeyen açık radyo dinleyicileri için özetleyelim. Önce Enis Berberoğlu kararından sonra 1. sınıfa ayrıldı. Hemen ardından Adalet Bakanı yardımcısı oldu. Şimdi de. HSK'nın doğal üyesi. Bu konuyu herhalde sonraki programlarımızda da ayrıntıda konuşacağız. Eğer yeterlilik veriyorsak Bahri abi bir sonraki başlığa geçiyor. Evet, e, yani görüyorsun Yargı Reform Strateji belgesi e, e, müjdenle beraber yürüyoruz gündüz gece ne haldeyim bilmiyorum. <gülüyor> Şeysi, türküsü geldi aklıma. Hemen iki tane istatistik veriyorum. Bu istatistiklerden bir tanesi e, Tolga Şirin'in paylaşımından derlediğimiz Danıştay üyelerinin yüzde 68'in hukuk fakültesi mezunu olmadığına dair paylaşışındı. Yani 116 üye var. 79 üye hukuk fakültesi mezunu değil. Şimdi bunu bir sonraki istatistikle bağlayalım. En azından ileriye doğru. Bakın Gürbek, Türkiye'nin 100. yılı ve bütün hepsiyle değerlendirdiğimizde bir de avukat sayısına ilişkin bir e, veri çalışması var. Bahar abi 178 bin avukat varmış. Her 477 kişiye yani bir avukat düşüyor. ÖSYM'i verilerine göre bu sene 15.644 kişi daha hukuk poyiktesini kazanmış. Yani her iki kişiden birinin avukat olacağı bir geleceğe doğru gidiyoruz yani bence hukuk fakültesini bitirmelerinde yani bütün insanların hukuk fakültesini bitirmelerinde bir beyis yok. Yani dünyanın birçok ülkesinde avukat olmak için hukuk fakültesini bitirmek şart ama başka bir fakültede bitirmesi gerekiyor. Şimdi bu hukuk fakültesini bitirenlerin başka bir fakülteli her bitirip başka mesleklere katılabilmesini bir diyeceğimiz yok. Ama yani e, Avukat, hakim ya da savcı yetiştirmek için e, öğrenci alan ve onları mezun eden birçok hukuk fakültesinin e, yeterince hukukçu yetiştirip yetiştirmediği konusunda şüphemiz var. Herkesin var. Benim değil, herkesin var. Şüphe. E, çoğalsınlar yani hukuk fakültesi mezunları çoğalsın. Bundan bir şikayetim yok. Nasıl olsa hukuk kuralları uyulmuyor Hukuk kurallarına uymaya gerek yok. Mezun olsunlar. E, yine hakimlerde e, değişiklik başlığıyla e, Ağustos ayında gündem olan bir önemli dava var. O da İmamoğlu sınav aşamasında. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sınav aşamasında e, biliyorsunuz 2 yıl 7 e, ay bir ceza almıştı. Bu işte İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 24. Ceza Dairesi davaya bakacak sınav aşamasında. E, bu davanın başkanı ve üyesi e, görevden alındı haberiyle e, karşılaştık. Üç üyeli bir heyet yani ikisi görevden alındı. E, HSK yani artık Akın Gürley'in e, tabii üyesi olduğu HSK açıklama yaptı. Görevden alma yok. Kendi talepleri var. Belli ki bu davayı biz özellikle belediye başkanlığı seçimi yaklaşırken daha çokça konuşacağız gibi gözüküyor. Ee, diğer e, en azından şeyin altını çizmek lazım. Tabii böyle hani hep, hep e, olumsuz haberlerden değil e, biraz da olumlu haberden bahsedeyim. Resmi karsı bahsede, bu ay e, alkışlıyoruz diyebileceğimiz e, belli Cumhurbaşkanlığı kararları yayınladı. E, bu kararlar bu e, en azından çevre ve ekoloji mücadelesi yürütenleri de e, bir kısımda çünkü devamlı mücadele olursa bir kısımda olsa bir günlerine iki günlerine de olsa mutlu olduğu kararlarda. İşte bunlarda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen yerler vardı. Bunlardan en azından açık için buradan yürümüş olalım. Bir tanesi Arkin'de Şafşat Meydancık Mektif, Van'ın Muradiye Şelalesi. Tayseri'nin İncesu, Hürmetçizazlı, Bartı'nın Önü Köyü ve Tunceli ilinin Munzur ve Pilümür Vadileri kesin korunacak hassas alan olarak teslim ve ilan edildi. Ee, şimdi uygulamaları daha yakından izleyeceğiz. Bu e, kesin korunacak hassas alanların korunması için nasıl önlenler alınacağını da biz de e, açık radyo hukuk güvenliği programcıları olarak takip etmeye devam edeceğiz. Yani bu olumlu cumhurbaşkanlığı kararlarının mefhumu muhalifinden şunu çıkarabilir miyiz? Bunların içinde akbelen olmadığını göre oranın korunmaya <gülüyor> değer bir orman alanı olmadığı sonucu mesela. E, Tabii o kadar çok şey yılanı var ki evet. Çünkü bu resmi gazetede bu ay bulunan ilan edilirken de yine e, her ay olduğu gibi acele kamulaştırma kararları da vardı. Kendimize ışık bulmaya çalışıyoruz diyeyim ee, ama olumlu kararlarda en azından bu bölge için. Fakat tabii ki yeterli değil. Türkiye'de hala çok ciddi sorun var. Ee, özellikle çevre ve, e, çevrenin korunması ve ekolojik hayatın sürdürülebilir bir alanda yürütülebilmesi adına ne yazık ki çok sayıda hukuki e, ve idari engel oluşturabilecek ve telafisi imkansız durumlar doğurabilecek. ...kratiklerle karşı karşıyayız. Dinleyeyim, resmi dastede... E, ...iki tane önemli değişiklik vardı... ...onu da hemen hızlıca duyurmuş olalım. Bir tanesi planlı alana imar yönetmeliğinde... ...değişiklik var Bahri abi. E, bakan açıklama yaptı... ...yapı güvenliği tedbirlerimizi artırıyoruz... gerekçesiyle bu yönetmeliği... ...duyurdu. E, ayrıntılı inceleyemedik ama... ...tekrar sonraki programlarda ayrıntılarını... E, ...inceleyip... ...anlatma fırsatımız umarım olur ama... Ee, ticari kat zemin yüksekliğinde kolon yapısında mühendislere ve mimarlara tecrübe şartına ilişkin e, konularda düzenlemeler var. Yani yeni mezun, mimar ve mühendisler en fazla dört katlı sınırlı projeler hazırlayabilecek. Ondan sonraki daha yüksek katlı alanlarda tecrübe isteniyor. Ee, Umadım bu da olumlu yansımaları olacak mı olmayacak. Bu konumun izni olan kişilerle... Adalardaki imar planlarıyla ilgili de bir orada düzenleme gördün mü hiç? Aa, şimdilik görmedim. Aa, bir istihbaratım evet. da yok. Ee, ama tabii ki yine muhabirlik kimliğimizi de e, yüklenerek e, aynı şekilde buna ilişkin bir sonraki araştırma yapacağıma dair burada sözümü veriyorum. E, son... evet, ama yani şu kadarını söyleyeyim. Ee, adaların e, orada yerleşik insanları e, Salı günü e, Salı günü e, e, büyük adada yapılan valilik şey kaymakamlıkta yapılan kaymakamlığın çağrısı ile yapılan toplantıda e, bu e, adalarla ilgili düşen düşünülen imar planı ile ilgili e, yani ıslah edilsin, düzeltilsin, değiştirilsin, daha iyi olsun değil. Bunun tamamıyla geri çekilmesi konusunda irade ishal ettiler. Çünkü bu insanların bu konudaki düşüncelerini öğrenmek için davet edilmişlerdi. Bakalım oradan ne çıkacak? Yani adaların yani İstanbul'un nadir kalmış doğal e, sit ve tarihi hatta sit ee, alanlarının e, talan edilmesi bozulması e, tarihe karşı çok ciddi bir suç ve e, bu konuda yapılacak işler e, ciddi sorumluluklar taşıyor. Şimdilik bu kadar ben de e, söyleyeyim. Ayrıntıları belki daha sonra konuşmak zorunda kalacağız. Evet, şey değil. Ama şunu seyrediriz. yani dersem bütün bu kararlarda Anayasa Mahkemesi kararlarında hem resmi gazetede yayınlanan kararlaneler, yönetme değişikliklerinde şunu görüyoruz ki yaklaşım olarak yani temel yaklaşım yani sert çekirdek diyeceğimiz alanda bir planlama ve refleksin olmadığını e, güne göre değişebilen, ana göre değişebilen e, çok sayıda düzenlemelerle ve kararlarıyla karşı karşı olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani... Yine göre değişen dediği için hemen bizim programa birçok programımıza katılmış arkadaşlarımızdan ve benden gizli bir şekilde e, yaptığınız programın katılımcısı e, Selin Nakiboğlu arkadaşımız bir haber yollamış diyebiliriz. Diyor ki 31 Ağustos 2023 tarihli resmi gazetede yani bugünkü resmi gazetede 24.07 201923 yılında kaldırılan kapitülasyonlar şimdi yeniden özellikle Arap Emirlikleri ile ilgili getiriliyor buradaki düzenlemeyle, resmi gazetedeki düzenlemeyle diyor. Ayrıntılarını doğrusu okuma fırsatı bulmadım, bulamadım. Ee, ama yani Selin Nakipoğlu arkadaşımız öyle bu e, nitelemeyi kolay yapacak bir arkadaş değil. Ee, yine de e, detaylarını okumadan bu haberi burada e, okuduğum için de biraz kendimi e, suçluyorum. <gülüyor> ee, ama bunu bunu okuyup e, bir dahaki programda konuşacağımızı, yani bizim ekonomi ve benzeri şeyler bizim alanımıza girmese bile bunların hukuki düzenlemesinin çerçevesini konuşabileceğimizi düşünüyorum. Zamanımız Zanneder. çok az kaldı. Evet zannedersen bitti. Sadece açık radyo dinleyicilerine şunu söylemek isterim. Ee, elbette ki yani hem e, o yaptığımız programda koltuğu, Ele geçirme gibi bir gayretimiz yok. Tam tersini. Açık radyo dinleyicilerini sürekli bir programı sunabilmek ve o sorumlulukla hareket ederek sadece görev paylaşma ve görev alma noktasında böyle bir program yaptığımızın altını çiziyorum. Ve önce sunayım. ben önce ben bunun farklı bir e, düşünceyle yapıldığı e, endişesine kapılmıştım ama sonradan baktım ki gayet güzel bir program oldu. Benden e, habersiz de olsa e, çok memnun oldum. E, koltuklar gelip geçici, koltuğun üstü koltuklar kalıcı da, koltuğun üstündekiler e, gelip geçicidir. E, onun için e, biz koltuklarımızı her an e, yeni, e, dinamik, e, ileriye bakan arkadaşlarımıza devretmeye hazırız. Bunu da söyleyeyim. <gülüyor> Eylül ayı hukuk bile tekrar görüşmek dileğiyle iyi o zaman bana. Evet hem e, e, hukuk güvenliği dinleyicilerine Açık Radyo'nun e, dinleyicilerine hem de e, Açık Radyo'daki emeğe geçen arkadaşlara hoşçakalın diyelim. Teşekkür edelim ayrıca.